Medet Bey İstanbul'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selam aleyküm. aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ha, hoş bulduk. Hocamıza selam. Aleyküm. Benim Sorum şuydu. Biz 7'de iş başı yaptık. Bu sene üstlemize saatler geçti. 6.30'da namaz kılıyoruz. Ama namazda, sabah namazı da 7'de okuyuz. Halbuki yaptığımız doğru mudur? Yoksa ezan okudan sonra bir namaz kılmamız mı? Daha evet. Soralım hocamıza. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ee, genel olarak şöyle soralım hocam. Sabah namazı e, en erken saat kaçta kılınmalı? En geç saat kaçta kılınmalı? Sabah namazı takvimlerdeki imsak saatinden hemen sonra kılınabilir. Ama 3-5 dakika ihtiyaten geçtikten sonra kılınması daha uygun olur. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre ortalık biraz daha aydınlandıktan sonra kılınması daha faziletlidir. Fakat yine de imsakten 3-4 dakika sonra kılınabilir. En geç? En geç de güneşin doğmasına kadar kılınabilir ama o vakte kadar da geciktirmemek lazım. Çünkü tehlikeye girebilir, güneş doğar farkında olmadan. Hiç i̇şte ise güneşin doğmasına bir 5-10 dakika kadar e, önceden kılmış olmak lazım. Keratı hakkına evet. kadar kılınabilir. Tabii.